Araç operatörü kazı yaparken bir kafatasına rastlar. Kafatasını eline alıp incelediğinde dişlerinin arasında bir buğday tanesi görür. Bozulmamış halde şaşkınlıkla baktığı bu buğday tanesini dişinin arasından çıkarır ve bir taşın üzerine bırakır. O sırada uçmakta olan bir kuş o buğday tanesini alıp gider. Nasip bu olsa gerek. Ne güzel söylenmiş. Nasibuke yusibuke velevkâne kane cebeleyn Yani nasibin sana iki dağın altında da olsa ulaşır. Bazen kişi nasibinin peşinden koşarken bazen de nasibi onun peşinde."